Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli mümin kardeşlerim allah Teala'nın afiyeti ve bereketi sizlerin, ailenizin ve sevdiklerinizin üzerinde olsun Rabbim mümince ve Allah'ın razı olacağı güzel işleri yaparak bir hayat yaşamayı Hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, İnsanlar, ölüler ve yaşayanlar diye iki gruba ayrıldıklarında, toprağın altında bir mezarda kalan ölü, onu hiç düşünmüyoruz, planımızda yok. Bir de toprağın üstünde yaşayan insanlar var. Bu toprağın üstünde şu anda dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların hepsi yaşıyor. Yani hayattalar ancak. Kimi kanser tedavisi görüyor. Kiminin solunum sisteminde sorun var. Kiminin bacağında arıza var. Kiminde damar tıkanıklığı var. Kiminde, kiminde, kiminde. Yüzlerce hastalıkla insanlar beraber yaşıyorlar. Kimi zaman bu hastalıklar afet oluyor, toplumları kuşatıyor. Kimi zaman bir birey kendi haliyle bu hastalıkla yaşıyor. İnsanları ölü der, yani toprağın altındakiler ve yaşayanlar diye kolay bir şekilde ikiye ayırdık. Ama yaşayanlar arasında hiçbir sorunu olmayan, taptaze, sağlam, güçlü, bütün organları aktif, güzel çalışan, bir sıhhat içerisindeki insanlar çok fazla değiller bu dünyada tamam yaşıyor hepsi yaşıyor ama bu yaşamanın işte ameliyattan yeni çıkmış vesaire yüzlerce sorunu var sağlık açısından baktığımızda değerli kardeşlerim aynı şekilde insanları kafirler ve Müslümanlar diye ikiye ayırdığımızı kabul edelim. Zaten böyle ama bu biraz önceki örneğimi aydınlatmak için bunu izah ediyorum. İnsanların bir kafir olanları var. Onlar hiç ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde değil. Çünkü biz burada bir mümin ev planı yapmaya çalışıyoruz. Evimizi müminleştirmek ve allah Teala'nın cennetinde devam edecek bir aile hayatı planlamak istiyoruz. Gerçekleştirmek istiyoruz. Kardeşlerim, nasıl 7 milyar insan yaşıyor bu dünyada diyoruz. Ama sağlık açısından onları şöyle bir kategorize etmeye çalıştığımızda karşımızda aman Allah'ım ne kadar sorun çeşitleri çıkıyor. Müslümanlıkta da Hani kafir olanları zaten listemize katmıyoruz. Onlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Müslümanların da alkole bulaşmışı var, faize bulaşmışı var, zinaya bulaşmışı var, hırsızlığa bulaşmışı var, var, var, var. Tıpkı hastalıklardaki gibi. Bunlar da manevi hastalıklarımız. Ana hedefimiz nedir? Sıfır hastalık sorunu olan, yani hiçbir hastalık sorunu olmayan bir hayat yaşayalım istiyoruz ya aynı şekilde dinimiz açısından da sıfır haram sıfır günah sıfır isyan Allah'a karşı yani hiçbir günahımız hiçbir sorunumuz Allah'a karşı manevi olarak olmayan bir hayat yaşamamız gerekiyor tıpkı insanların bir salgın hastalıkta, bütün toplumu böyle bulaştıran bir hastalıkta, ben evime kapanayım, aman evimde hastalık bulaşmasın, bana ve çocuklarıma bulaşmasın diye, kendi kapısını kilitleyip, evin içinde sağlıklı bir hayat yaşadıkları gibi, maneviyat olarak, Müslümanlık olarak da değerli kardeşlerim, evlerimizi sıfır haram, Sıfır isyan, sıfır günah, sıfır kabahat için ana çekirdek çalışma alanı olarak değerlendirebiliriz. Buna takva hayatı yaşamak diyoruz. Ona sağlıklı hayat demiştik. Buna da takva hayatı diyoruz. Takva ne demek? Allah'ı, Allah'ın dinini, Allah'ın şeriatını en üst derecede emredilen gibi yaşamaya gayret etmek demek. Allah'ın dinini yaşarken hiç taviz vermemek demektir. Buna takva hayatı denir. Böyle yaşayan Müslümana da müttaki Müslüman denir. Yani takva ile yaşayan insan demek. Demek ki insanların hani sağlıklarında hasta olanlar olmayanlar, engelli olanlar olmayanlar diye bir kategorize tasnif yapılabildiği gibi ve bu olmazsa herkesi eşit kabul ettiğimiz sağlık açısından denk gördüğümüz bir hayat anlamsız olacağı gibi bunu böyle zaten kabul ediyoruz. Aynı şekilde çok değerli kardeşlerim, her ne kadar biz %100 Müslümanız Müslümanlığımızın tartışma konusu olması mümkün değil diye düşünüyorsak elhamdülillah da öyle düşündüğümüzde bir nimet fakat o romatizmalı bunun ciğerlerinde sorun var bunun tansiyon sorunu var bunun ayağı aksıyor bunun göz tansiyonu var bunun bademcikleri var diye sağlıkta farklı farklı isimlerle hayatımızı biraz huzursuz eden sorunlar genelde unutulamıyorsa, Müslümanlığımızda da işte bu yalana bulaşmış, bu gıybete bulaşmış, bu kul hakkına bulaşmış, bu sabah namazı kaçırmış gibi onlarca başlıkta anılabilecek sorunlarımız var. Bizim hedefimiz ümmeti Muhammed olarak Müslümanlar olarak Müslüman toplum olarak İslam üzere yaşadığını söyleyen bir toplum olarak sıfırlamaktır bunları tıpkı sağlıkta olduğu gibi. Peki bu gerçekleşebilir bir şey mi? Niye gerçekleşmesin ki? Bir kere Allah Celle Celaluhu bizden olmayacak bir şey mi ister? Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasını açtığımızda Bakara suresi başlarken nasıl başlıyor Bismillahirrahmanirrahim Elif Lamim Zalik al Kitab la Rayb fee Huda lil Mutaqin Allahu Alazim Bu kitap hiç şüphesi olmayan bir kitaptır şüphesiz bir kitaptır ve bu kitap Müttakilerin hidayet kaynağıdır. Kimdi müttaki? Takva üzere yaşayan. Ne demekti takva üzere yaşamak? Sıfır haram. Haramsız hayat. Günahsız hayat. Allah'a başkaldırış. İsyan olmayan hayat takva hayatıydı. E Kur'an müttakilerin kitabıdır buyuruyor. Ailemizde. Kur'an okunuyor. En müstesna, en değerli bir köşede, rafta, mushaf var. Kur'an-ı Kerim var. Dolayısıyla Kur'an bizim kitabımız. Takva insanların kitabı Kur'an-ı Kerim. Biz bunun için diyoruz ki, hiçbir şekilde Allah Celle Celaluhu olmayacak bir şeyi kullarından istemez takva hayatımız yani sıfır günahla bu dünyadan çekip gitme emelimiz bir proje olarak uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Yüz milyonluk bir toplumda belki beş senede, yirmi senede, 50 senede yerine gelmez bir proje olabilir. Ama bir aile takva ailesi Allah Korkusu, Allah saygısı ve Müslümanca şeriata uygun olarak dini yüzde yüz yaşayarak yaşama arzusu hiçbir şekilde ihtimal dışı zor bir proje olmaz. Önce bunu kabul edelim. İki, bugün karar verdik. Bizim evimiz takva evi olacak. Biz de müttakî Müslümanlar olacağız. Ailemizde bu şekilde bir hayat yaşayacağız. Buna karar verdik. Yarından itibaren bu gerçekleşebilir mi? Olabilir. Ama yani sağlık da bir günde bütün mikropları öldürüp sapasağlam kasları gelişmiş biri olarak karşımıza çıkmıyor. Takva hayatımız kurtuluşumuzdur. Rabbimizin Azabından cennete geçişimizdir. i̇nşaallah Teala hesabımızı kıyamet günü kolay yapma arzusudur. Ama bu bir ay, bir sene, bir asır sürebilecek bir projedir. Önemli olan bizim hedefimizde takva bir hayat, müttakice yaşadığımız bir hayat planı, projesi var mı? Yok mu? Önce bunu kararlaştıracağız. Eğer biz eşler olarak ve balî olmuş evin çocukları olarak bu evde takva yaşayacağız. Ne demek? Allah'ın haram dediği hiçbir şey bizim evimizde olmayacak. Dedik mi? Buna azmettik. Karar verdik mi, melekler bunu yazdılar, şahit oldular. Allah da gördü mü ki biz samimi bir şekilde böyle istiyoruz. Mesele bitmiştir. Yeter ki melekler böyle bir şahitlik yapsınlar. Gerisine Allah yardım edecek, zaten Allah yardım etmese, kim takva bir hayat yaşayabilir? Kim müttaki olabilir? Peki Allah kime yardım ediyor? Bu işi ciddi olarak istediğini, ağızla değil yürekle istediğini kim de görüyorsa Allah ona yardım ediyor. Demek ki kurtuluşumuz olan cehennemden ve zor bir hesaptan Kurtulma projemiz olan takvaca bir hayat için, müttaki Müslüman olmak için, evimize meleklerin müttaki bir evdir bu diye mühür vurdukları bir evimiz olması için bizim büyük bir azim ve kararlılık ispat etmemiz lazım. Meleklere, karı koca olarak birbirimize çok iddialarda bulunabiliriz. Bundan sonra bu ev şöyle olacak deriz. Ama melekler ne kadar ciddi söylediğimizi görecekler, yazacaklar. Takva bir hayat yaşayalım, müttaki olalım dedikten iki gün sonra eve gidip içilmesi neredeyse haram olacak şüpheli bir şeyi getirirsen bu sözün de şüpheye düşer. Akrabadır bir şey diyemedik, mecbur kaldık. Kadınlı, erkekli, müstehcen bir şekilde oturduk dersen melekler seni yalancı kabul ederler. Dışarıdan sağlam, sağlıklı görünen ama ciğerlerinde arıza olan bir hasta gibi olursun onların gözünde. Sözle takva olmuyor, eylemle takvalık oluyor. Bu uğurda Allah'ın dostları hicret ettiler. Dedelerinden, nelerinden onlara kalan topraklardan hicret ettiler işkencelere razı oldular aç kalmaya razı oldular ve böylece Allah'ın mütteki kullarından oldular. Şimdi biz Allah'ın mütteki kulundan olmayı iddia edeceğiz yani biz takva üzere yaşayacağız ailede diyeceğiz ama hiçbir ferahat yapmayacağız gıybet ortamını sonlandırmayacağız dedikoduyu sonlandırmayacağız rezil medyadan kendimizi korumayacağız komşuluğun muhtemel bulaştırıcı sıkıntılarına karşı tedbirli olmayacağız. Hatta gerekiyorsa akraba, en yakın akrabaya bile bir duvar örmeyi beceremeyeceğiz, yapamayacağız. İşimiz haram mı, helal mi bunu inceleyemeyeceğiz. Faiz evimize bir mikrop olarak, bir zehir olarak akıyor mu, akmıyor mu onu incelemeyeceğiz. Eşimizin hakkı Allah'ın... Koruması altındadır deyip eşimize karşı hakkına, hukukuna saygı ve kollamayı beceremeyeceğiz. Kadın ya da erkek hiç önemli değil. Çünkü ikisinin de nikahata Allah adına kabul ettin mi sorusuna verdikleri evet cevabına göre ikisinin de hakkı Allah'ın koruması altındadır. Allah'a göre ne kadın ne erkek hepimiz kuluz. Cinsiyet yok ki allah Teala'nın önünde. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنْنِي la اُلِعُ diye başlayan ayette yani Allah'ın size verdiği cevap ey müminler kadın veya erkek hepiniz kulumsunuz siz. Kulumsunuz siz. dolayısıyla kadın Allah'ın koruması altında veya erkek Allah'ın koruması altında demiyoruz. Takva bir evde yaşıyorsak müttakice bir hayat yaşıyorsak gerekli tedbirleri alıyoruz. Evimize takva yavaş yavaş renk vermeye başlıyor. Takva yani sıfır haram. Sıfır şüpheli şeyler. Bunlardan uzak kaldığımız bir hayatın damgası, rengi evimize sirayet etmeye başlıyor. Böylece melekler günlük mesai arkadaşımız oluyorlar. Her sabah namazı ve her ikindi namazı vaktinde devriye değiştiriyorlar evimizde melekler. Neden? Çünkü evimizi kendi evleri gibi biliyorlar artık. Peki, takva ölçülerine göre yaşamak istediğimiz evimizde bir gün bir kaza olup, bir haram evimizi bulaştırabilir mi? Mümkün mü? Elbette mümkün. İnsanız. Nasıl olmaz Olmasın için gayret ederiz. Eşlerden biri, çocuklardan biri veya topluca bir yanlışa düşülüp bir günaha, bir hataya bulaşılabilir. Peki evimizin takvalı bir ev, azaptan kurtuluş projesi uygulanan bir ev olma ihtimali kalkar mı o zaman? Asla, asla. Biz Allah'ın dininden taviz vermeden sıfır haram olarak yaşayacağız diye kararımızı verdik. Melekler buna şahit oldular. Şu kadar zamandır da uyguluyoruz bu projemizi diye oturduk. Oturmuş bir projeyi konuştu isek biz şimdi Allah'ın izniyle Filan haram bulaştı diye projemiz iptal olmaz. Asla olmaz. Şöyle örnek vereyim. Bir Müslüman 20 senedir namazı bırakmıyor. Bali olduğu günden beri namaz kılıyor. Bir gün sabah namazına kalkamadı. Onun geçmiş namazları iptal oluyor mu? Hayır. Peki ne oluyor? Namaz kaçırdığı hemen onu kaza ediyor, tövbe ediyor hata ettiği için hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Bu da böyle. Bir Biiznillahi teala bir gün bir hata ettik diye projemizi melekler iptal etmezler. Ama namaz örneğine tekrar geri dönelim. Nasıl olsa bir kere kaçırdık namazı deyip önemsemezse insan ne olur? Maazallah imanı bile gidebilir. Düzeyine göre suçun. Bu da böyle şimdi. Önemli olan bizim bu evi takva ev olarak sürdüreceğiz ya Rabbi diye dua edip söz verdik, ahit yaptık, ahdettik. Güzel bu ahdimiz meleklerin şahitliğiyle devam ediyor. Filan gün evimizde Haram bir söz konuşuldu. Eş şöyle yapıyordu da eşi ona itiraz etmedi, o da ortak oldu gibi A, B, C çeşitlerinden birinden bir haram, bir günah, bir hata gelebilir. O zaman hemen şeytan bizi deneyecek. Bu bahaneyle yani bu işlenmiş günahla bırakıp gidelim mi projemizi? Tam aksine bir daha aynısı işlenmeyecek bir azim ve kararlılıkla devam edelim? Buradaki kararımız Allah'ın izniyle eğer ne demek? Hata ettik diye bırakmak var mı? Devam ediyoruz. Takva ev projemiz devam ediyor diye sürdürürsek, istiğfarımızı yaparsak, tövbemizi yaparsak Biiznillahi Teala hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ederiz. O yolun sonu Allah'ın izniyle cennettir. iznillahi Teala cennettir. Neden? Çünkü Rabbimiz bize evlerinizi kıblegah edinin gelin buyurmuştu. Dünyayı düzeltmeden önce benim mini dünyam olan Evimi düzeltmemi benden istemişti Allah. Bunu becerebildiğim zaman Rabbimin razı olduğu bir şekilde ona gitmiş olurum. Demek ki aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, mümin olarak evlerimizdeki ana hedeflerden birisi takva insanların, müttakilerin yaşadığı bir ev sahibi olmaktır. Bunu bütün aile fertleri olarak topluca yaşarsak ne büyük nimet. Karı koca bari biz yaşayalım, çocuklarımız da peşimizden gelsin, şimdi onlara hakim olamıyoruz dersek o da bir nimet, o da güzel. Eşlerden birisi ayak duruyor, yanlışa gidiyor da diğeri sahip çıkıyorsa o bari takva müttaki vasıfları ile hayatını sürdürmeli. Diyoruz, hedef sıfır günah. Sıfır şüpheli şey, sıfır isyan Allah'a. Bu ilk günde olmayabilir. Evliliğimizin, yuvayı kuruşumuzun 10. senesinde hala eksikler olabilir. 100 sene razıyız. 200 sene olsa razıyız. Yeter ki ruhumuz buna teslim olmuş olsun. Yeter ki melekler, göğüslerimizdeki hasretin bu olduğunu görmüş olsunlar. Dilerim Rabbimden, samimi bir şekilde dua ederim ki, benim yaşadığım kendi evim ve bütün mümin kardeşlerimin sizlerin yaşadığı evler, müttakilerin evleri olsun. Biz bunu isteyelim, bunun için gayret edelim, Allah da bize yardım etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed, ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve'lhamdülillâhi rabbil